Bismillahirrahmanirrahim Deri üzerine yapılan dövmenin şeytanın yazısı olduğuna gelince bu gerçekten onun işi ve süsüdür. Bu sebepledir ki ve Vesselam Efendimiz bedenine dövme yaptırana da yapana da lanet etmiştir. Meytenin ve üzerine besmele çekilmemiş hayvanın Şeytanın yiyeceği olması hususu da doğrudur. Çünkü şeytan bunları helal saydırıp yedirir ve yiyenle beraber kendisi de bundan yer, gıdalanır. Üzerine Allah'ın adı anılmamış veya Allah'tan başkası için boğazlanmış hayvanlarda onun yiyeceği ve gıdasıdır. Fakat cinler böyle değildir kardeşlerim cinler aynen insanların müminleri gibi bunları yemezler ve yemekten memnudurlar yani haramdır. Evet cinler bunu Allah'ın Resulü aleyhissalatü ve sellem'e sormuş. O da kendilerine hitaben üzerine Allah'ın adı zikredilmiş bulunan temiz hayvanların bütün kemikleri sizlerin gıdası ve yiyeceğidir buyurmuştur. Bunu müslümde tirmizde bulabilirsiniz. Fakat şeytanların yiyeceği onlara mübah kılmamıştır. Ses net değil mi? Şeytanların yiyecekleri bunlar olduğu gibi içecekleri de sarhoşluk veren işkilerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ey iman edenler içki, kumar, dikili taş, fal okları ancak şeytan işi pisliklerdir diyor. Allah razı olsun. Evet. şeytanların yiyeceği bunlar olduğu gibi içecekleri de sarhoşluk veren her şeydir kardeşlerim şeytanın emri ve vesvesesiyle şeytanın dostları tarafından imal edilen içkiler şeytanların içeceğidir sokakların çarşıların şeytanın meclisleri olmasına gelince o sancağı buralara diker ve oturur Aleykümselam İnsanlara yalan söylemelerini ticaretlerinde hile yapmalarını aldatıp ihanette bulunmalarını çağırıp bağırmalarını ve bunlar için hep vesvese verir durur i̇bn Ebud Dünya rivayetinde şeytana hitaben ve sorularına cevaben evin hamamlar müezzinin düdükçüler çalgıcılar hadisinin yalanlar Resullerin yani elçilerin kahinler, tuzakların kadınlardır denilmişti. Şimdi biraz da bunları açıklayalım. Kardeşler hamamlar pis olup namaz kılmaya elverişli değildir. Bir de devamlı oralarda ateş yandırılmaktadır ve bu itibariyle de ona izafe edilmiştir. Çalgıcı, çengici, düdükçülere, davulcu, zurnacılara ise şeytanın müezzinleri denilmesinden münasebeti de gayet açıktır. Çünkü çalgı, şarkı onun Kur'an'ı okunan kitabı olduğuna göre bu gibi meclislerdeki ıslık çalmalar, el çırpmalar da onların namazı olduğuna göre böyle bir meclise herhalde bir de müezzin lazım değil mi? İşte bu müezzinler de çalgıcılardır. Peki bu meclisin imamı kim diyecek olursanız tabi imamları da şarkıcıdır. Cemaatı da oradaki topluluk yalanlara şeytanın hadisi denilmiş olmasına gelince kardeşlerim bir defa baş yalancı şeytanın ta kendisidir sonra bütün yalanlar da onun işi ve malıdır yalanı emreden bir hakikatmiş gibi süsleyip püsleyen yine odur şu dünyada vuku'a gelen bütün yalanlar şeytanın işidir. Onun öğretmesi, süslemesiyle meydana gelmektedir. Kahinlerin, falcıların, şeytanın elçileri olduklarına gelince, evet onlar ve onların benzerleri de şu dünyada şeytanın elçileri, en büyük yardımcılarıdır. Bütün ehli şirk ve ehli batıl, bütün büyük işlerde onlara başvururlar, onların emir ve hükmüyle ile iş görürler. Allah'ın elçileri bulunan peygamberlerin ümmetleri, nasıl peygamberlerinin emir ve hükümlerine razı olup boyun bükerler ise, kardeşlerin müşrikler de, şeytanların elçileri bulunan kahinlerin, falcıların, sihirbazların, cincilerin, emir ve hükümlerine razı olup boyun bükerler. Aynı zamanda bu müşrikler, kahinlerin kaybı bildiklerine, Başkalarının bilmediği ve bilemeyeceği şeyleri zamanından önce haber verdiklerine inanırlar. Müşriklerin yanında bu kahinler aynen Ali sallallahu ve selamın menzilesindedirler ki durum böyle olunca bütün kahinler ve benzerlerinin şeytanın elçileri oldukları anlaşılmıştır. Tabi aradaki tezat, ayrılık, aykırılık da gayet meydanda. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam efendimiz kim bir kahine giderdi. Onun söylediğini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur diyor. Evet. Bilinen bir husustur ki insanlar yaradılışları icabı çelişkiden kaçarlar. Kişi hakka yönelişi nispetinde batıldan uzaklaşır. Batıla yönelişi nispetinde de haktan uzaklaşmış olur. Peygamberler ile kahinleri birbirinin zıttı olduğu da malumdur. Bir kimse insanlığının iktizası hem peygamberlere hem de kahinlere teveccüh edemez kardeşlerim. İkisi arasında bocalayanlar da bulundur ama ekseriyetle insanlar ya peygamberin izinde ya kahinlerin batılların izinde bulunur. Şimdi bazı kimselerin kahinlere, falcılara ve sihirbazlara itibar edişine bakarak diyebiliriz ki bu kimseler batıla itibarları nispetinde peygamberden uzaklaşmışlardır. Kişi kahini tasdiki nispetinde Allah Resulü yalanlamış, kahine yakınlığı nispetinde dinden uzaklaşmıştır. Bunun başka türlü izahı yoktur kardeşlerim. Kişi şeytanın Kur'an'ı denilen şarkı ve eğlenceye, çalgıya, yakınlığı nispetinde Kur'an'dan uzaklaşır otursun kendini bir kontrol etsin. Şeytan ise kendi okuma kitabı olan musikiye rabet artırmak için coşturucu namelerle acayip aletlerle dünyanın en güzel ve en cazip kadınlarıyla bunu süslemeye nefisleri buna celbe çalışmaktadır. Nefisler ise buna zaten hazır. Gittikçe toplulukları artmakta ve ilgide Yayılmaktadır. Allah bizi de nefsimizi de neslimizi de bundan beri buyursun kardeşlerim. Şeytani semanın 10. ve 11. isimlerine bakacak olursak bunlar savt ahmak ve savt-ı facir isimleridir. Ona bu isimleri veren ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunu bizlere intikal ettiren ise onun sünnetine ve hazisine hizmeti olan İmam terimizidir. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim Cabir'den gelen bir rivayette a.s. Abdurrahman bin Avf ile hurmalığa gidiyor. Sonra onun elinden tutarak birlikte oğlu İbrahim'in yanına gidiyorlar. Bu sırada İbrahim can çekişmekte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbrahim'i kucağına alıp ağlamaya başlıyor. Durumu gören Abdurrahman Ya Resulullah siz insanları ağlamaktan nehyettiğiniz halde kendiniz mi ağlıyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben ölen için gözyaşı dökmekten neh yolunmadım ki ben ancak şu iki ahmak ve facir sesten neh olundum biri oyun ve eğlence meclisindeki çalgı ve name sesi diğeri de bir acı ve musibet karşısında yaka yırtıp saç olarak yüzü tırmalayarak bağırma çağırma sesidir mücerret gözyaşı dökerek ağlamak ise kalpteki merhametin ifadesidir merhamet duymayana merhamet olunmaz ölüm haktır cennet haktır sonradan ölenler öncekilere katılacaktır böyle olmasaydı ey oğlum İbrahim biz senin için daha çok üzülüp acı çekerdik gerçekten senin için üzgünüz kalp üzüldü göz yaşardı fakat vallahi Allah'ın rızası olmayacak bir şey söylemeyiz buyurmuştur evet kardeşlerim işte bu hadiste çalgı ve çengi için tekitli bir nehi var. Çünkü önce ona saftı ahmak denilmiş sonra saftı facir denilmiştir. Sonra da şeytan mizmarı denilerek nehi iyice teykit edilmiş. Bilindiği gibi bir defasında da Ebu Bekir bunu şeytan düdüğü diye isimlendirilmiştir. O zaman Aleyhisselatü Vesselam da bunu ikrar buyurmuştu. Eğer bu hadisten çalgı ve şarkının menhi olduğu alınmayacak olursa başka yasaklardan hiç alınmaz kardeşlerim. Çünkü burada ben nehyolundum buyurulmuştur. Bu ise onun haramlılığını ifade eder. Eğer sen yapma denilmiş olsaydı haram kılma konusunda bu kadar açık olmazdı. Çünkü sen bunu yapma sözü Nehye şamil olduğu gibi başka manaya da şamil olabilir. Ben bundan neh yolundum sözü ise haram kılınmış olduğunu ifade bakımından en ileride ve daha açık bulunmaktadır. Burun böyle olunca kardeşlerim nasıl olur da birisi Ali Selametü Vesselamın neh ettiği ve bundan uğraşanın ahmak olduğunu, facir olduğunu? Ve böyle bir vasıfla vasıflandığını söyler de nasıl birisi bir müzik dinler, nasıl çalgı çengi dinler, bu Resulun diliyle ahmak olmaz mı? Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam bunu hem şeytanın mizmarı diye de vasıflandırdığı gibi hakkında lanet bulunan, ölünün arkasından yas etmek işiyle de bir arada zikredilmiş bulunuyorsa, Herhalde aklı başında bir Müslüman bundan ne yapar? Uzak durur. Lanetli iki ses. Biri şarkı, biri name. Diğeri de musibet zamanında acıyı artıran, ciğerleri yakan hazin ses. Evet kardeşlerim. Ebu Bekir el-Hüzeli Hasan-ı Basri'ye soruyor. Asabi ı kiramın hanımları bugünkü kadınların yaptıklarını yapar mıydı? O da şöyle diyor, hayır, onlar böyle yapmazdı. Bu yapılanlar, yüzü tırmalama, yakayı yırtma, saçı yolma, yüzü ve bağırı yumruklama, çalınan şeytan düdükleri, şarkı ve name yanında inen musibet sebebiyle duyduğumuz iki çirkin ve ahmaksız onlarda yoktu. Şimdilerde ise ne kadar çok. Yüce Rabbimiz bir ayetinde müminler hakkında diyor ki: "Onlar ki kendilerine verilmiş bulunan malda isteyen ve mahrum olanlar için bir hak vardır." Sizler ise el ey el Huzeyli size verilmiş bulunan maldan bir de şarkıcıya ve yazcıya hak tanıdınız. Bu ise Allah'ın ayetinde yoktur. Kardeşlerim Şeytani semanın 12. ismi ise Bu da saftı şeytan ismidir Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir ayetinde Şeytana ve onun askerlerine hitaplan şöyle buyurur Allah ona Defol git Onlardan kim sana Uyarsa Cezası mükemmel bir cezadır onlardan gücünün yettiğini sesinden yerinden oynat attıların ve yayaların ile onların üzerine yaygara bas mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol haramdan kazanmaya sevk et onlara vaat et gerçi şeytan aldatmaktan başka bir şey vaat etmez İsra 63-64 evet kardeşlerim bu ayette onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat buyurulması insanları günaha çağıran her şeye şamildir. Çalgı ve şarkı kardeşlerim insanları günaha çağıran şeylerdendir. Bunun için bazıları ona saltı şeytan yani şeytanın sesi demiştir. Yani şeytanın sesi mursiki ve batıl olan her şeydir demiştir. Evet. Şeytana izafe edilmesi caiz olan her şey ve her ses, günah olacak şekilde yapılan her konuşma, haram olacak şekilde icra kılınan bütün çalgı sesleri bu saltı şeytan tabirine dahildir. Hepsine şeytan sesi demekte de caizdir. Nitekim günaha doğru atılan her adıma şeytan ayağı, günaha doğru götüren her binite şeytan atı demek mümkün olduğu gibi. Allah'a isyan yolunda atılan her adım, şeytanın adımı ve yürüyüşüdür. Allah'ım bizi hayırda kıl. Allah'ım bizi hayırdan ayırma. Kardeşlerim, şeytani semanın 13. ismi, bu da şeytan düdüğü anlamına gelen mezmuri şeytan ismidir. Bukhari ve Müslim'in naklettiği hadiste, Ayşe annemiz, Ali salatü vesselam efendimiz bayram namazından sonra benim yanıma geldi. O sırada yanında iki kız çocuğu vaktiyle yapılan Buaz savaşında ölenler adına söylenmiş kahramanlık beyitleri söylüyordu. Ali ve vesselam yatağına uzandı ve arkasını bize döndü. Derken babam Ebubekir geldi. Çocukların beyit söylemekte olduğunu görünce beni azarladı. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında şeytanın mizmarı mı, düdürü mü diyerek çıkıştı. Aleyhisselatü Vesselam onlara ilişme ey Ebu Bekir buyurdu. Sonra onlar konuşmaya başlayınca onlar fark etmeden kız çocuklarına işaret ettim. Onlar da dışarı çıktılar. İşte bu olayda Ebu Bekir tarafından şarkı için şeytan mizmarı sözü kullanılmış. Peygamberimiz de onun bu tabirine bir şey dememiştir kız çocuklarına dahi bir şey dememesine gelince onlar henüz ergenlik çağına gelmemiş iki çocuktu ve kahramanlık beyitleri söylüyorlardı günde bir bayram günüydi, böylece neşe ve sevinçlerini artırmak istemişlerdi ortada herhangi bir kötülük ve çirkinlik yoktu şeytanın şimdilerde iyice genişlenip yaygınlaştırdığı çalgı ve şarkılar ise böyle midir hiç bununla kıyas tutmak mümkün mü? Zamanımızdaki şarkı ve eğlence meclislerinin durumu çok feci kardeşlerim. Şeytanlar bunu o hale getirmişler ki kendisinin güzelliği ve sesinin güzelliğiyle tam bir fitne olan kadın ortaya çıkmakta ve içki içmeyi, zina etmeyi teşvik eden şarkılar söylemektedir. Çalınan çalgı ve eğlence aletleri de his ve heyecanları arttırmakta, el çırpmalar ıslık çalmalar da ayrıca katkıda bulunmakta bu şekil ve şartlarda icra olunan bir musiki ve eğlence meclislerinin helal olduğunu söyleyebilecek bir tek ilim ve irfan adamı bulunamaz hiçbir ilim ve iman ehli buna fetva veremez evet orada bizzat içki içilmesi zina edilmese bile söylenen şarkıların konusu bunlar olduğuna göre katiyen bunun caiz olduğunu söylenemez. Böyle bir eğlence meclisinin haram olması için açıkça haramı teşvik ediyor olması kafidir. Çünkü harama yardım eden harama vesile olan haramı teşvik eden her şey haramdır. Geçenlerde tevafuk bir TV5'ti zannedersem bir konuşmayı izledim birisi oradaki konuşmacıya müziğin haram olup olmadığını soruyordu konuşmacı zevat da kim musiki'yi haram kılarsa İslam'dan nasibi olmadığını ve İslam'la bağdaşmadığını İslam'ın temeline konan bir dinamit olduğunu söylüyordu bu söyleyenin soyadı her ne kadar İslamoğlu olsa da artık herhalde bazı şeyler sadece soyatta kalmış. Evet. Mustafa İslamoğlu beyefendiye müziğin olup, haram olup olmadığı sorulunca kim buna haram derse ilimden, irfandan nasibi yoktur diye cevabını verdi. Evet kardeşler. İşte ilim diye geçinen böyle zevatlar maalesef bugünkü durumu acılığını, berbatlığını ortaya koyuyor. Muziki düşkünlerinin kalkıp da bu iki cariye hadisiyle delil getirmeye çalışmaları, efendim ve vesselamın evinde bile şarkı söylenmiştir gibilerden, laflar etmeleri asla doğru değildir. Çünkü onlar buluğa ermemiş çocuklardı. Sonra mübarek bayram günündeki sururu artırmak için söylenen ahlaka uygundu. Ahlaki bozmaya, manevi temizliği gidermeye yönelmiş beyitler delil olamaz. Sonra o iki cariye sadece kahramanlık beyitleri oldular. Ellerinde ne def vardı ne de çalgı kendileri de asla raks etmiyorlardı. Islık çalmıyor, el çırpmıyorlardı. Orada bunlardan hiçbir yoktu. Böyle bir surur vesilesini kendilerinin çirkinlik ve kötülük dolu eğlencesine temel yapmak isteyen kimseler hak ehli değil ancak batıl ehlidir. Aleyküm selamlar Kardeşlerim, ne bir Müslüman olarak bizler ne de ilim ve iman ehlinden herhangi bir zat Ali sallat ve evinde söylenen ve o durumda bulunan şarkılar için asla bu haramdır diye bir şey söyleyemiyoruz. Bizim söylediğimiz ilim ve iman ehlinin söyledikleri asla buna benzemeyen harama teşvik eden büyük fitnelere ve ahlaksızlıklara sebep olan Müzik ve eğlence meclislerinin bunlara katılıp dinlenmenin haram olduğudur hakikati bilmekte hakkı batıldan seçip gereği gibi amel etmekte bütün kulların mutlak yardımcısı ve hidayet vericisi ise şüphesiz sadece ve sadece Allah'tır Allah hepimize rahmet etsin Allah hidayetimizi artırsın Kardeşlerim şeytanı semanın on dördüncü ismi Sumut'tur. Sumut, unutma, gaflet etme, eğlenme, kibirlenme, bir şey üzerine düşkünlük etme gibi manaları var ise de bunu İbn Abbas, Ebu Ubeyde, İkrime gibi alimler çalgı ve şarkı demektedirler. Hım yerilerin lugatında Zaten semut, şarkı ve eğlence demektir. İnsanı esas gayesinden alıkoyan, gaflet ve uyuşukluk getiren her şeye şumulu vardır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, şimdi siz bu sözden yani Kur'an'a mı hayrete düşüyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyor musunuz? Ve siz kuru gaflete düşüp inat ediyorsunuz, ey koca gafiller diyor. Necim 59'da Evet kardeşlerim İnsanı gayesinden alıkoyup uzaklaştıran bir şey Her zaman oyun ve eğlence olmayabilir Aşırı derecede sevinip oyalanma Aşırı üzüntü, keder de olabilir Bunun için sumudun anlamında Bazıları eğlenen kimse derken Bazıları da unutan, uyuyan kimse de demişlerdir Bunlar ise birbirine aykırı olan şeyler değil, birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani arada bir çelişki söz konusu değil. Kimi gafletinin şiddetinden başını kaldırmış, hakka eğilmemekte, kimi de kibirin kuvvetinden bir türlü hak ve hakikate doğru dönememekte. Kimi oyun ve eğlencelerde o kadar şımarmış ki, başka hiçbir sesi duymamakta, Kimisi de şiddet ve öfke gibi duyguların esiri ve kurbanı olup gitmekte. Bütün onların hepsinde ise çalgı ve şarkının ahlaka uygun düşmeyen oyun ve eğlencelerin çok hissesi bulunmaktadır. Allah'ın şeytanın düdüğünden, sesinden, oyunundan bizleri uzak eyle.